Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi e, birkaç tane soru var arkadaşlardan oruçla ilgili. Geldi. E, Diyor ki e, Ramazan ayında bilerek e, orucunu bozan e, üzerine e, şey var. E, kefare. Kefare de nedir? İşte bir çöle azad etmek. de e, iki ay oruç. Yende 60 gün 60 fakire bulmasan 60 fakire doydurmaktır. Evet dürçü ben de orucumu bozdum bilerek yani azattım, gittim orucumu bozdum. Ondan dolayı bana dediler keffara var bu doğru mu nasıl yapalım. Evet öyle bir ceza var ama bu ceza bilerek yiyen içene değil. çime cezadır bu? Cinsel ilişkiye giren Ramazan ayında kim cinsel ilişkiye girdi, bu ceza onun için muhassastır. Onun haricinde ben çok susadım, su içtim bilerek, yani acıttım, yemek yedim, orucumu bozdum. Bunun çaffaresi sadece o günü oruc olursun. Başka bir şey yoktur. Ha tabi bunun yanında en önemli tövbe etmektir. Muhakkak insan tövbe edecek çünkü büyük bir günah işlemiş. O cünahta nedir? Boş yere ibadetini bozmuşsun. Bunu da hiçbir şey yerini doldurmaz. Sadece yerini ne doldurur? Tevbe. Nasuh bir tevbe. Halis bir tevbe. Allah subhanahu teala seni affetsin. Onun haricinde bir cünde oruç olursun. Bir daha tekrar etmemek şartıyla bir mahsuru yoktur inşallah. Ama o dedirin bir çölü azat etmek, bulmasan 30 gün oruc olma, altmış gün oruc olmak, bulmadın 60 fakir doydurmak, bu karı koca arasında cinsel ilişkiye giren keffaresine has bir şeydir bu. Onun haricinde bir e, şeyi yoktur. Yani bir e, keffaresi yoktur. Sadece tövbe edeceksin. Ama bir tane bilmeyerek e, bilerek yani orucunu kızdı, dayanamadı çok dayanamadı yani hakikaten bir fil dayanamadı helak oldu bayıldı o orucunu kırabilir bir mahsuru yoktur o kadar orucunu açar bir yemek bir içecek kadar ondan sonra bir de orucunu tutmaya devam edecek o güne saygı olarak ama o günü de kaza edecektir ama ben orucumu bozdum onun, onun keffarası muhallaz mı hayır o sadece cinsel ilişkiye girendir bunun delilini isteyen mesela bazı arkadaşlar bunun delili nedir? Aslında tam tersine e, böyle diyenin delili nedir deriz. Yani bunu bu bu muhallas kefareti e, bu şahsa oturtanın nedir? biz sorarız. Çünkü asıl olan budur. Asıl olan o çafara delille gelmiş cinsel ilişkiye giren bu tarafın delili gerek çoktur. Bunu da alimler böyle söylemişler. Elhamdülillahi rabbil alamin.